Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun Bu dönemki yürüyüşü de adım adım nihayetine doğru götürmeyi bizlere nasip ettiği için Planlanmış programlanmış şeyleri hele şöyle bir zeminde devam ettirmek zordur gerçekten çünkü meşguliyetler çok insanı farklı bir biçimde süreç savuruyor sağa sola çok hızlı bir coğrafyada yaşıyoruz yani İslam coğrafyasının zannetmiyorum başka bir parçasında böyle bir hal olsun ve Mısır'da talebeyken işte 5-6 ay orada kalıp sonra gelip bir daha gidiyordum Döndüğümde Mısır'da değişen pek fazla bir şey olmuyordu ama geldiğimde Türkiye'de çok şeyin değiştiğini görüyordum ve sürece dahil olmakta da epey zorlanıyordum. E şimdi burada da bunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz gerçekten her geçen gün daha bir meseleyi anlayıp o meselede Müslümanca duruşun ne olması gerektiğini çözüp o duruşu ortaya koymadan bir bakıyorsunuz ikinci bir mesele sizin karşınıza çıkıyor. Öyle bir hızlı süreç içerisinde belirlenmiş programı devam ettirmekte de bu memlekette biraz zor oluyor. Ama her şeye rağmen elhamdülillah biz öteden beri dedik ki biz programlı yürüyeceğiz. Bütün çalışmalarımızı yaptığımız bütün projeleri gündemin bize dayatmasına göre şekillendirmeyeceğiz ve mümkün mertebe gündemimizi biz oluşturacağız. Mevla'ya sonsuz kere hamdolsun ki 2010'dan beri bu müessesenin ilk gününden bu tarafa da hamdolsun bu sağlandı şimdiye kadar. Sonuna kadar da sağlanmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Aksamaklar da var yani aksamalar yok değil. Mesela derslerin 10 dersini ben yetiştiremedim size. İşte bu meşguliyetten dolayı hem zihnimiz tam hazır değildi, belli bir biçimde bir kalite oluşturulmuştu. İstemedim ondan geriye düşelim. Onun için de yarım yamalak tamamlamaktansa son kalan 10 dersi size havale ettik. Derslerden dinleyerek onları yapma konusunda. İnşallah bu konuda beni mazur görürsünüz, haklarınızı da helal edersiniz. Ama hemen yazın başlangıcında Allah nasip ederse ilk programımızı aldığımız odur. İnşallah yazın sonlarına doğru da Allah iki kitap nasip edecek bize o kitabın içerisinden. Bir şu anda mevcut elinizde olan dosya tamamlanacak 32 derste siyerin usulü bir yönüyle belirlenmiş olan o çerçevede tamamlanmış olacak onu okuyacaksınız. Bir de Akademik bir tarzda da oldu o kitap. Yani hepiniz çok yakinen kitapla haşır neşir oldunuz. Çok zengin bir dipnot şeyi var. Genel anlamda kaynaklar hep gösterilerek şekillendirildi. Orada Hira bölümü, Darul Erkan bölümü ve Sufa bölümleri bizim ders halkalarımızın konusuydu. Ama geri kalan ana metin bir yönüyle dışarıdaki bir insanın da çok önemli bir biçimde istifade edebileceği siyer usulü ile alakalı bölümdü. Sadece sizin kitabınızda eksik kalan kısım şuydu, orada kaynaklar işlenmedi, siyer kaynakları. Allah nasip ederse yazın o kaynaklar bölümü de eklenecek, siyer usulü ayrı bir kitap olarak, Suffa meclislerinin siyer kitabı da ayrı bir kitap olarak, iki kitap olarak takdim edilecek, ondan da istifade edeceğiz. Sizden de bu manada dua istiyorum. Cenab-ı Hak inşallah tamamlamayı ve istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim dersimizin sonunda bu seneki dönemle ilgili bazı bilgiler de vereceğim size ama şimdi genel bir değerlendirme olsun diye bazı şeyleri nazarlarınıza vermek istiyorum. İsterseniz süreyi de şöyle ayarlayalım. Siz yavaş yavaş sorularınızı gönderin. Eğer sorularınız çoksa ben orada keserim ama Soru yoksa benim size anlatmak istediğim bazı meseleler var onları anlatırım. Onun için o konuda da sizi muhayyer bırakmış olalım. Burada biz muallimler toplantısı yapıyoruz. Dolayısıyla her birimiz bir muallimiz. İşin bidayetinde şunu da konuşmuştuk. Demiştik ki İslam'ın ilim yürüyüşünde yola revan olunur olunmaz talebelik ve muallimlik bir arada başlar bir taraftan talebeyiz bir taraftan muallimiz ve bu iki ayak son ana kadar da devam eder ayaklardan birini kestiğiniz anda orada ilimden bahsedilmez ne kadar az bilirseniz bilin sizden az bilenler vardır onların hocasısınız ne kadar çok bilirseniz bilin sizden daha çok bilenler vardır onların da talebesisiniz hal böyle olunca sahabenin bir usulüdür bu Yola revan olur olmaz yukarıdan ilmi aldığınız hocalar aşağıya ilmi intikal ettirdiğiniz talebeler her daim olmalıdır. Muallimlik çok büyük bir iddiadır. Yani ben hocayım şu ders halkasında hoca olarak görev yapıyorum sözü insanı titretecek bir sözdür. Ancak burada şeytan bizi bir şekliyle farklı bir, noktaya da kaydırmamalı. İki de bir bize soldan yaklaşarak "Ya sen bu ada, işin adamı değilsin. Bu iş senin işin değil. Sen kim? Hocalık kim?" derse ve biz de buna da kapılırsak bu bir yönüyle şeytanın telkinlerine kapılmak, o telkinleri kabul etmek anlamına gelir. Biliyorsunuz şeytan akıllı birisidir. Allah'ın asi kulu olarak Allah ona öyle bir kabiliyet vermiş. Ve o kabiliyetini de kıyamete kadar kullanabileceği alanı açmıştır. Rabbul Alemin olan Allah ona. Onun insanla olan münasebetlerine baktığınız zaman Kur'an'da çok önemli bir bilgiye rastlıyorsunuz. Size bazen önden geliyor, bazen arkadan geliyor, bazen sağdan geliyor, bazen soldan geliyor. Bu sadece yönlerle alakalı bir şey değil yani önden arkadan gelmesi yönle sınırlandırılırsa doğru anlaşılmaz. Ya nasıl anlamamız gerekir? Şeytan bazen karşınızdan geliyor cehri bir biçimde ben şeytanım diye geliyor ve siz ona göre artık tedbirinizi alarak bir şekliyle ona karşı duruyorsunuz. Bazen sinsi bir biçimde arkadan geliyor, hissettirmeden yavaş yavaş yavaş yavaş yaklaşıyor ve bir anda yapacağını yapıyor. Siz o anda da artık tedbirli değilseniz Allah korusun ayağınızı kaydırarak farklı bir noktaya doğru sizi sevki. Bazen sağdan geliyor. Sağdan gelirken de dost olarak da gelebilir. Yaptığınız işi gözünüzde büyüterek de gelebilir. Mesela size der ki ya sen ne biçim adamsın ne kadar iyi kabiliyetlisin ne kadar güzel konuşuyorsun ne kadar ilim sahibisin der. Siz de kapılırsınız ona o dedikçe sizin kollar yavaş yavaş gerilmeye başlar. Aslında koltuğunuzun altına koyuyordur karpuzu bir dilimini de ayağınızın altına koyuyordur ama fark etmiyorsunuz. Siz on, onun o telkinlerini farklı bir biçimde algılıyorsunuz. Bazen soldan geliyor. Soldan gelince de amelleri gözünüzde küçültür. Ne olacak der bu iş. Bu işte bir şey olmaz der. Sen kim, hocalık kim, talebelik kim? Sen kim, ilim kimdir? Der der der. O noktada da sizin gözünüzde amelinizi küçülterek bir müddet sonra o hayırlı işten sizi geri bırakır. İşte bunların hiçbirine kapılmamak için ne yaparsak yapalım Allah için yaptığımızı unutmamak için sahabenin örnekliğine ve rehberliğine bu alanda da ihtiyaç duyuyoruz. Eğer bizi Allah bu meselede bu işte muallim olarak bu alanda istihdam ettiyse şöyle bir soruyu sormak zorundayız. Eğer biz ashabı kiram efendilerimizin rehberiyetinin gölgesinde yürümek durumundaysak onlar bizim gibi şu anda olsaydı nasıl davranırlardı sorularına cevap olabilecek rehberiyetleri orada bulmak durumundayız onun için fark ettiyseniz ben ara ara size bu muallimler toplantısında da bazı isimleri nazarınıza vererek bir şeyler anlatmaya çalıştım Özellikle bizim için Abdullah İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Ömer'in, özellikle bizim için Muaz İbni Cebel'in, Ebu Derdan'ın, ümmetin hakimi olan o büyük insanın, özellikle bizim için Ebu Said el-Hudur'in'in, Abdullah İbni Amr'ın, Enes bin Malik'in radiyallahu Anhum mecma'in, bu alanda söyleyecekleri çok önemli sözler var. Ben şimdi bu değerlendirme toplantısında dersinde bunların hepsine elbette ki dikkat çekemeyeceğim ama zihnimde taze çok da önemli olduğu için sizi bir Muaz Cebel'in sofrasına götüreceğim bir ilim adamının daha doğru ifadeyle bir muallimin hayatında olması gereken hususiyetleri onların üzerinden onun üzerinden nazarlarınıza vereceğim oradan kendi dünyalarımıza alabileceklerimizi bir şekliyle alarak inşallah bugünkü dersimizi yapmaya çalışacağız kıymetli kardeşlerim Muaz ibni Cebel radıyallahu anhu bugün İslam ilim tarihinin hangi kitabını açarsanız açın karşılaşacağınız bir isimdir İster tefsir olsun ister hadis olsun ister kelam akait olsun ister kıraat olsun ister bir zühd kitabı olsun her kitapta ona ait bir hatıra bulmanız mümkündür eğer siz onun hayatını bilmiyorsanız ilimde bu kadar isminden bahsettirmesi şöyle bir noktaya getirebilir sizi böyle bir insan herhalde en az 70 yıllık bir ömrün sahibidir 70 sene 80 sene yaşayacak gibi insan bu kadar büyük bir miras bırakarak gitsin. Ama ben size desem ki, ki çoğunuz da biliyorsunuz Muaz Cebel sadece ve sadece 35 yıllık bir ömrün sahibidir. Şaşırır kalırsınız bu kadar bereket bu kadar kısa bir ömürde nasıl yapılmıştır diye. E zaten bereket dediğimiz şey de budur. Allah bir şeye bereket verdi mi o iş matematikle falan anlaşılmaz. O Cenab-ı Hakk'ın katında farklı bir biçimde muameleye tabi tutulur. Ne kadar az şeyin ne kadar çoğaldığını farklı bir boyuta geldiğini biz tarih boyunca Allah'ın o tenezzülatıyla nasıl oluştuğunu görüyoruz. İman ettiği zaman 18 yaşında bir delikanlı Muaz Cebel. 603 onun doğum tarihi Akabe'de gelip Allah Resulüne el verip iman ettiğinde delikanlılığın zirvesinde biri. 18 yaşında. 18 yaşındayken iman ediyor. 22 yaşındayken Bedir ashabından oluyor. 28 yaşındayken Yemen'e kadı olarak gönderiliyor. 35 yaşında da Ürdün'de Amwas taonunda Ta Ta o meşhur veba salgınında şehit olarak bu dünyadan öteki dünyaya doğru yürüyor. Böyle bir ömür çizgisi var o büyük insanın. 28 yaşında Efendimizin onu Yemen'e kadı olarak göndermesi ilimde neviye vardığını peygamber ve vardığının peygamber tarafından tasdikidir bir yere kadı olarak gönderilmesi ne demek biliyorsunuz değil mi tam karşılanmaz ama yine de bir kıyas yapmak için söyleyelim yani anayasa mahkemesi başkanlığı gibi bir şey bütün İslami ilimlere vakıf olan bir insan ancak kadı olarak atanır ve bahsettiğimiz zümre bahsettiğimiz zemin peygamberin de içlerinde yaşadığı bir dönem Hazreti Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin, Osman'ların, Ali'lerin, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ların hepsine selam olsun adını sayın. Olduğu bir dönem yarın içinizden birini Yemen'e kadı olarak göndereceğim dediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem merakla herkes beklediği an ve onlarca adayın olduğu bir anda içinizden gidecek olan Muaz İbni Cebel'dir diyerek 28 yaşında bir delikanlıyı Efendimiz nazara veriyor ve giderken sorduğu soruları biliyorsunuz o meşhur konuşmayı Muaz diyor sen çok meselelerle karşılaşacaksın nasıl hükmedeceksin Allah'ın kitabıyla bulamazsan orada Resulullah'ın sünnetiyle orada da bulamazsam kendim iştahat ederim diyecek kadar da Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine Vakıf birisi ve bunu bu cevaptan da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam inanılmaz derecede mutlu oluyor. Benim ashabımın içerisinden, arkadaşlarımın içerisinden böyle güzel düşünceleri, güzel fikirleri, adımları ortaya koyanlar olduğu için Rabbime sonsuz hamdler olsun diyerek de Rabbine karşı hamdini dile getiren bir cevap Efendimizin onun arkasından söylediği söz. Şimdi benim aziz kardeşlerim Muaz Cebel'i bu noktaya getiren kavramlar bizim için önemli. Ki biz 21. asırda onların arkasında yürümeye çalışırken ne kadar bunlar bizim hayatımızda Sorgulaması, sorgulanması gereken mesele burası zaten. Çok şey söylenir de. Özellikle beş kavramın üzerinde durmamız gerekir. Bunlar da muallimlerin olmazsa olmaz kavramlarıdır zaten. Nedir bunlar? 1. iman 2. ihsan 3. istikamet 4. istikrar 5. istirna. 5 kavramı biz onun hayatında Gerçekten hayat bulacak şekilde görüyoruz ve bize de çağlar öncesinden bu manada bir şeyler söyleyerek muallim misin bunları sen de hayatında diriltmelisin dediği söze şahit oluyoruz. Bu beş kavram üzerinden beş tane mesaj vereceğim size üzerinde artık siz biraz durun çok fazla detaya girmeyeceğim ama bu kavramları da size emanet etmek istiyorum. Bir... İman kulluğun temeli, esası ve ilk basamağıdır. Muaz İbni Cebel gibi iman hakikatlerini öğrenmeli, her an takviye etmeli, amel ile beslemeli ve vazifelerini yerine getirmelisin. Hakiki imanı elde edenin asla yerinde duramayacağını bil ki imanın hakkını ödeyebilesin. Muallim olmanın ilk temel şartı iman, İmanın Muaz İbni Cebel'in hayatındaki yeri bu. Muaz İbni Cebel'in bize söylediği de bu. Şimdi buradan alacaklarınızı alacaksınız. Kelimeler, kavramlar, cümleler çok açık. Özellikle iman hakikatlerinin kavranması meselesi bu çağın insanları olarak eksik bıraktığımız alanlar. Bunların üzerinde biraz durmak lazım. İnşallah duracaksınız. İkincisi ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek, ibadet etmektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ihsan tarifini biliyorsunuz. Muaz İbni Cebel gibi ihsanı istenilen düzeyde hayatında tesis etmeli. Allah nedir kaygısını diğer her kaygının önüne almalı. Ondan gayrisine hayatında yer vermemelisin. İhsan şuurunun altını ciddiyet ve mesuliyet duygusuyla doldur ki kulluğun özü olan ihlası elde edebilesin. İhlasın kaynağı aslında ihsandır. İhsan olursa eğer gerçek manada ihlas olursa, ihsan olursa eğer gerçek manada ihlas olur. Çünkü işin özü o. İşte burada da biz bunu görüyoruz. Hazreti Muaz'ın hayatında olmasının kaynağı bu. Bugün muallimler olarak biz hayatlarımızda ihsan şuurunu yerleştirirsek. Şu el nedir kaygısını bir hayatımızdan çıkarsak. Zaten bu onun aslında adı puttur. El nedir putu. Bu çağdaş putlardan bir tanesini çok rahat bir biçimde onu sayabilirsiniz. Bir onu kırabilsek. Bir hepsinin önüne Allah nedir kaygısını alabilsek, hiçbir beklentiye girmesek bu manada. Beklenti olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir dikkat buyurun. Yani mesela bir şekliyle takdir beklemek, bir şekliyle karşılık beklemek de aslında budur. Bir şekliyle takdir beklemeden bu işi götürme o beklentisizlik meselesini hayatın esası kılındığı gibi Hiçbir şekilde farklı bir şeye takılmadan istikametle yürümek de odur ki istikamet zaten şimdi gelecek. Eğer bu istenilen düzeyde olursa hiçbir şey sizi alıkoymaz ki. Diyelim ki ders yapıyorsunuz 10 kişiyle 10 gün sonra 10 ders sonra 3 ders sonra neyse kaldınız 5 kişi. Ne yapacaksınız? 5 kişi kaldınız diye iş bitti mi? Yoksa ihsanla bu başladı bitmeli veriyorum veriyorum almıyorlar söylüyorum söyleyorum anlamıyorlar. Ya bu insanlar ne biçim insanlar benim gibi bir muallimin kıymetini bilmiyorlar. Bilmiyorum söyler miyiz söylemez miyiz ama bunları duyduk bu memlekette. İslami camia benim kıymetimi bilemedi dediler içimizden bazıları artık o kıymet bilme neydiyse bu tarz beklentilere girme hakkımızın olmadığını biliriz. Eğer Allah içinse Allah için yapıldıysa gittin derste hiç kimse yok. 500 tane insana konuşuyormuş gibi aynı heyecanla konuşmazsan sende ihsan şuuru yok. Sen orada bitirmişsin onu. Hayatından çıkardığın için sen oradan alacağını almıyorsun. O zaman senin kitle diye bir futun var. Ancak cemaat çok olunca bizim beyimiz açılıyor. Cemaat olmazsa Bizim beyimizde iş yok. İşte o ne oldu? Put oldu. Eğer ihsan şuuru olsa şimdi burada kaç kişiyiz? Bunun kat kat fazlası melekler şahit bize inşallah. Bunu bilerek hareket edeceksin sen. Belirlenmiş saat salı günü saat 3'te dersin. Muallimsin 10 dakika önce vardın bekliyorsun. Senin o her bekleyişin her ızdırabın gelip de sana farklı farklı sorular sorup seni çileden çıkaran adamlar, farklı yerlere çekmeye çalışanlar, kusur arayanlar ya da seni şişirerek ya sen ne büyük adamsın deyip bir şekliyle seni farklı noktaya çekenler hiçbir şeye takılmazsın. Öyle olmanın adıdır işte ihsan şuuru ancak o şuura erenler gerçek manada muallim olabilirler Allah hepimizi onlardan saysın inşallah üçüncüsü istikamet hızlı okuyorum arkadaşlar siteye koyacaklar koysunlar da oradan alırsınız tekrara girmeyelim İstikamet, festakim kema umirt emrolunduğun gibi dost doğru ol diyen Rabbinin bir emridir ve bu emir unutma peygamber beli büken bir emirdir. Şimdi zaten anlayacaksın. Muaz ibni Cebel gibi bu emri doğru anlamalı. Hayatında hakim kılmalı. Namazın dışında hiçbir yerde hiçbir kimseye boyun eğmemelisin. Varmak istediğin hedefini iyice tespit et ki savrulmayasın, satmayasın, satın alınamayasın böylece dimdik olarak Rabbine yürüyebilesin bu kadar kolay mı bunu yaşamak söylemek kolay ama yaşamanın kolay olmadığı bizzat aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında saklı bu ayet peygamber aleyhisselamın saçına ak düşüren ayettir bu ayet efendimiz aleyhissalatü vesselamı tabirca ise 5-10 sene bir anda yaşlandıran ayettir. Öyle kolay değil. Biz tabii tam anlamıyla içselleştiremediğimiz için bizi şaşırtmıyor. Farklı bir noktaya çekmiyor. Ama bu meselenin sorumluluğunu bilenler bu ayetin karşısında böyle titremiş, böyle erimişlerdir. İstikamet muallimin de temel esası olmalı. Hayata bir çivi gibi çakılmalı. Öyle ki. Rüzgar ne kadar şiddetli eserse esin hiçbir şekilde savrulmamalı. Nimetler artmış çoğaltmış çoğalmış hayatında değişen bir şey yok. En alt noktada Allah verdiğinin hepsini çekip almış değişen bir şey yok. İstikamet bu işte. Aleyhissalatü vesselam efendimizin Uhud'dan dönerken hali ile Mekke'yi fethederken devesinin üstündeki hali arasında fark yok. Orada da aynı, orada da aynı. 70 tane insan Uhud'un meydanında şehit olmuş. Kendisi yaralanmış. Mübarek alnından kanlar damlıyor. Yanaklarından kan, kanlar, kanlar damlıyor. Dişleri kırılmış o halde de aynı. 10 bin askerle Mekke'ye girmiş bütün Mekkeliler karşısında tir tir titriyor. O halde de aynı. Bakın bizim 10 yıllık şu memleketteki halimize bir bakın. 10 yıl boyunca şu memlekette nimetler arttı diye daha dün cihattan mücadeleden şundan bahseden insanların şu anki söylemine bakın. 10 yıl önceki halleriyle kıyas ederek konuşun. Bizim kendi muhasebesi muhasebemizi yapma adına bakışlarımızı kendimizde yoğunlaştırarak kendimize bakın. Neleri hayatımızdan çıkardığımızı, nelerin yerine neleri istihdam ettiğimizi görürsünüz. İşte bunun sebebi istikametin tam anlamıyla yerleşmemesidir. Yerleşmediği için rüzgar ılık eser başka, rüzgar sert eser başka farklı bir karşılık görürsün başka farklı bir taltif görürsün başka bunlara düşmeme adına istikamet bizlerin de hayatın çivisi olmalı dördüncüsü istikrar onun mesajını da vereyim istikrar hak yolunda sabit kadem durup ısrar ve tekrar ile hakikat adına çırpınmaktır istikrar hak yolunda sabit kadem durup is, ısrar ve tekrar ile hakikat adına çırpınmaktır Muaz İbni Cebel gibi hakikate kilitlenip Allah'ın kitabında Resulünün sünnetinde ve bunları doğru anlayan alimlerin rehberliğinde adım atmalısın haddini aşıp bana göre diyerek kuruntular üzerinden konuşma ki mahcup olmayasın felakete sürüklenmesin. Cümlenin bütünlüğünü dikkate aldığınız zaman belki başıyla sonu arasında alakayı tam kuramayabiliriz. İstikrar, haddini bilmek, bana göre dememek ne alakası var diyebilirsiniz ama çok alakası var. Nedir? İnsan ilim yolunda ilerleyince Gerçekten insanların teveccühüne masar oluyor. Çünkü ilim insana şeref kazandırtır. İlim noktasında siz bir iki basamak çıktığınız zaman insanlar teveccüh gösterdiğinde o teveccühü sizin şahsınıza yapılmış bir şey değil, bulunduğunuz konuma yapılmış bir şey olduğunu unutmamalısınız ki istikrar adına olması gereken kameti devam ettirebilirsiniz. Eğer bu manada teveccüh çoğalınca ulan ben neymişim deyip kendi halinize bakmayıp da farklı bir noktaya gelirseniz hayatınızda bana göreler çoğalmaya başlıyor. Bu sefer sorulan her soruya cevap vermelisiniz. Çünkü bir yerdesiniz 10 tane sorudan beşine bilmiyorum dediğiniz zaman ne olacak? İnsanların gözünde düşeceksiniz. Ama istikamet ve istikrar olsa... Allah nazarında gözden düşmeyeyim de varsın insanlar nazarında gözden düşeyim diyerek hassasiyetle bilmiyorum diyeceksiniz. İşte budur haddini bilmek. Haddini bilmek bu manada o kadar önemlidir ki sizin ahiretinizle alakalıdır. Hazreti Hasan'ın o güzel sözü farklı bir mesele üzerine söylendi ama hayatın her alanına yayılacak o güzel sözü bize de en önemli ilke olmalı. Nedir o söz? El ar, hayrun minenlar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın ben bu dünyada utanayım, karizma çizilsin, millet desin ki ya bilmiyor, bu kadar basit bir şeyden haber yok desinler ne olacak? Bunları desinler. Yanlış bir fetva vermektense, yanlış bir şey söylemektense, birinin hakkına girmektense, bir alimin aleyhinde konuşmaktansa, bir alimin kitabı hakkında bilgisi olmadan ileri geri görüş beyan etmektense, bilmiyorum diyerek haddini bilmek, insanlar içerisinde belki utandırsa bile sizi gelecekte, asıl gelecekte sizi utandırmayacak ve ateşten hayırlı bir söze dönüşecek Allah'ın izniyle onun için bu özellikle dördüncü cümlenin üzerinde biraz düşünmenizi isterim sizlerin beşincisi son madde bu istihna gönül zenginliğidir Allah'tan başkasına el açmamak bir şeyler istememek ve beklememektir Muaz ibni Cebel gibi ilim yolunda yürüsen bile kimselere yaslanmamalı. Dinden konuşmalı ama dinden geçinmemelidir. Kanaati kendine en büyük zenginlik olarak belirle ki altının, gümüşün, kadifenin, ipeğin kulu değil Allah'ın kulu olarak kalabilesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor söylemese biz biraz korkarız söylemeyi Abdud-Dinar, Abdud-Dirhem, Kadife. Dinar'ın kulu, Dirhem'in kulu, Kadife'nin kulu oluyor muymuş e olduğunu söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ona, O hale girmemek istiğnayı bir esas olarak hayatta belirlemekle geçiyor siz bu manada çok hassas olmalı muallimseniz hep alan değil hep veren olmalısınız muallimseniz bir alan bir veren de olamazsınız dikkat buyurun muallimseniz eğer hep veren olmalısınız bu işin yolu bu istihna olduğu zaman hayatımızda hayatımıza dönüşecek olan şey de bu olmalı. Dinden konuşmak ve dinden geçinmemek, bütün peygamberlerin ortak adımı, ortak ahlaki ilkesi peygamberlerin yolunu izleyen Risalet davasının mensuplarının da aynen yolu olmalı. Öyleyse eğer hiçbir zaman beklenti içerisine girmemek, şundan bunu alabilirim, bundan bunu alabilirim, bununla bağ kurarsam şöyle yaparım, böyle yaparım bu işler olmamalı bu işin içerisinde. Neden bizim ders halkalarımızda özellikle para meselelerini konuşmama adına en başta temel bir ilke belirledik. Bundan dolayı biz hep vereceğiz. Sizden 3 yıl boyunca bu çalışmalarda herhangi bir şey istendi mi? 33 sene de devam etse istemeyecek Allah'ın izniyle. Verilen kitaplardan dahi bakın para istemedi arkadaşlar. Eğer istedilerse haberim olsun. Ben istemediklerini biliyorum. İstemmeyecek bu manada hassas olunacak verine, veren olacağız neden aynı şeyi sizin ders halkalarınızdaki talebeler de sizden görecek çünkü istigna bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bir şeydi onun mübarek ellerinde yetişen ashabtan öğrendiğimiz bir şeydi Muaz İbni Cebel bakın örneğimiz oydu bu kadar kısa ömrüne rağmen ilimde bu kadar zirve olması onun Nasıl bir biçimde bu ilmi elde ettiği sorusunu da bize sordurmalı. Sizce acaba Muaz Beytülmal'den burs alarak mı okumuştur? Ya da zengin bir Müslüman ona Muaz oku arkandayım deyip onun arkasını sıvazlayarak ilim meydanına mı göndermiştir? Hayır şunu çok rahat görebiliyoruz ki Muaz elinin emeğiyle alnının teriyle geçinen birisiydi. Hatta biliyorsunuz anlatmışımdır derslerde kaç kez geliyor bir gün Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın huzuruna. Efendimiz öyleydi insani ilişkilerde eli ilk uzatan o olurdu. Uzattı elini Muaz'la Musafaha yapmak için Muaz çekindi el vermekten. Efendimiz niye vermiyorsun Muaz dedi. Ya Resulallah tarlada bahçede çalıştım. Ellerim nasırlaştı. Sizi incitmemesi için el vermiyorum diyecektir. Uzat ey Muaz uzat diyecek. İki tane öpücü konduracak o ellere bu eller Allah ve Resulü'nün sevdiği ellerdir diyerek Muaz'ın o kametine tabir caiz ise eğer ki caizdir nübüvvet mührünü basacaktı. Yani o işin Allah ve Resulü tarafından tasdik edildiğini ortaya koyacaktı. İşte öyleyse eğer istigna da bizlerin en önemli vasfı olmalı. Hastalanmış yatağa düşmüş son anları son sözlerini okuyorum size. Allah'ım bir ömür senden korkarak yaşadım. Haşyet üzere olmaya çalıştım. Ama şimdi senden ümitliyim. Sen de bilirsin ki ben dünyanın ne akan nehirlerine ne salınan ağaçlarına takıldım. Sadece isteğim senin affına ve mağfiretine nail olmaktır. Beni affın ile mağfiretin ile karşıla Allah onu affıyla mağfiretiyle inşallah karşılamıştır da bizler de öyle olalım diye dua edelim Mevla o kervana bizleri de dahil eylesin kıymetli kardeşlerim bir dahaki dersimize geçelim konumuz ilmihal olacak bir dahaki dönemki ders inşallah şöyle iki tane kampanya yürüyor memlekette diyorlar ki kampanyanın birisinde İlmihal okumayın Kur'an okuyun diyorlar. Allah'ın kelamı dururken başka kitaba ne gerek var? Bir kampanyada diyor ki siz Allah'ın kitabını anlayamazsınız onun için İlmihal okuyun. Şimdi biz üçüncü kampanyayı başlatıyoruz. Diyoruz ki hem İlmihal okuyun hem Allah'ın kitabını okuyun. Yani İslami ilimleri ilmin ana kaynaklarını birbiriyle yarıştırmanın bir alemi yok. Böyle bir şeye hakkımız da yok. İlmihalin yeri başkadır, Allah'ın kitabının yeri başkadır, sünnetin yeri başkadır, siyerin yeri başkadır. Allah kendilerinden ebeden razı olsun ne büyük cehle gayretle ulema bu manada söyleyeceğini söylemiştir. İlmihal kavramı bize has bir kavramdır. Ben ilk Mısır'a gittiğim zaman İlmihal dedim anlamadılar çok garibime gitti. Niye bilmiyor bu Araplar İlmihal'i diye ki biz İlmihal'le ye yetiştik mesela. Ama onlar başka ifadeler kullanıyorlar. Allah Osmanlı'dan bu manada da razı olsun. Onlar böyle bir disiplin oluşturmuşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bir Müslüman'ın asgari bilmesi gereken şeylerin adıdır ilmihal. İlmihal sadece ibadetle alakalı bir şey değil. Yanlış eğer böyle biliyorsak yanlış biliyoruz. Yani namazımızla, orucumuzla, hacla, zekatla alakalı şeylerin adı ilmihal. Hayır öyle değil. Ya nedir Ilmi İlmihal bir Müslümanın asgari olarak bilmesi gereken zaruri bilgiler. Hani kadın erkek her Müslümana ilim tahsili farzdır dedi ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O farziyeti karşılayan kısımın adı İlmihal'dir. İlmihal'in dört tane ana konusu var aslında ki bu İbni Abbas'ın tasnifidir zaten. İslam diyor dört katlı bir binadır. Onu söylediği aslında bizim şu anda ilmihalimizin ana konusu olmuştur. Nedir? Akide, ahlak, ibadet ve muamelat. Bir ilmihal kitabında bu dördünü görürsünüz. Ahlakla ibadetle alakalı olduğu için... Ömer Nasu'yu bilmenin mesela ilmi halinin arkasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını da görürsünüz, kısa da olsa o hayatta aktarılır orada. Neden? O da ilmi halin konusudur. O da bu dördüyle alakalıdır, onun için oradadır. Şimdi biz bu dört tane ana maddeyi 32 ders başka uzak değil, uzun değil, uzatılacak halimizde yok çünkü program öyle gidecek. Bir dahaki sene inşallah Kur'anla devam edeceğiz. Kur'an meselesinde de başka bir şeyler biz okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Onu o zaman geldiğinde konuşacağız. Bu dört ana kısmı yani akaidi, ahlakı, ibadeti ve muamelatı 32 derse serpiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum şimdi ama bir şekilde işin içinden çıkacağız. Şimdi ben bazı bu alanın ilim adamlarıyla bazen istişareler yapıyorum nasıl yapsak özet bir halde bir de bunu gerçekten bir formüle etsek mesela bizim siyer kitabımız gibi bassak kitap olarak bütün insanlara da böyle bir hayrımız dokunsa o hayır inşallah sizlerin de sevaphanenize yazılacak bu işe ön ayak olduğunuz için böyle bir çalışmamız var ama bakacağız bu önümüzdeki haftada belli görüşmeler yapacağız ondan sonra pişireceğiz İnşallah benim başıma kalmaz diye de dua ediyorum yani birine havale edip ben o gözetimi üstlenerek yaptırmak istiyorum. Ama baktım ki olmadı Haziran'ın başına kadar Bismillah deyip elleri kaldıracağız yukarıya doğru bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani programı yetiştireceğiz bir de bu seneki tecrübe iyi edindiğimiz için dönem içerisinde yoğunluktan dolayı yazmak imkansız gibi bir şey. Ne yaparsak yazın yapabiliriz onun için yazın program tamamlanıp materyaller size ilk derste sunulacak şekliyle olacak Allah'ın izniyle. Onun için dua edin Allah yetiştirmeyi nasip eylesin. 32 derste ilmihal adına söylenmesi gerekenler aynen yine bir disiplin halinde sunulacak. Dersler nasıl işlenecek konusunu. Ben dönemin ilk dersine bırakacağım. Çünkü yeni, taze taze kitaplar elinize gelecek. Onun üzerine ilk ders yapacağız. Aynen bu dönem gibi devam edeceğiz. Şimdi benim size 2-3 tane kitap tavsiyem var. Öncelikle şu İslam ilmi halini size tavsiye ediyorum. Herkesin elinin altında olacak ve yazın ne yapacaksınız? Boş boş oturup bir şeyler yapacak haliniz yok. Bunları okuyacaksınız inşallah. Bir ön bilgi olacak elimizde bizim muallimler olarak zihnimizi hazırlayacağız. Bu Marmara İlahiyat'ın çıkardığı bir İslam ilmihali. Aslında Ömer Nasuhi Bilmen'i de tavsiye edebilirdim. Bunun dili biraz daha güncel, konuları biraz daha düzenli. Onun için bunu tavsiye ediyorum. Fahrettin Atar, İlyas Çelebi, Mehmet Erdoğan, Rahmi Yaran hocalarımızın yazdığı bu İslam ilmihalini size tavsiye ediyorum. Bunu okuyacaksınız. Şimdi halkalarımızda, meclislerimizde Şafi olan kardeşlerimiz de var özellikle Batman bölgesinde, Nusaybin'de, Mardin'de, Van'da falan Şafi kardeşlerimiz var. Onlara da iki tane ilmihal tavsiye edeceğim. Bir tanesi İmam Nevevi'nin Min Hacı'nın tercümesi biraz özet bu. Açıklamalı Şafi İlmihal'i kahraman yayınları. Mütercimini söyleyeyim bunun. Mithat Acat hocamızın yaptığı bunu tavsiye ediyorum. Bir de bizim meserin babası Molla Fahrettin Şeker hocam Allah kendine selamet versin. Onun yazdığı bir şafi ilmihali var bunu tavsiye ediyorum. İki tane de şafi ilmihali. iki tane niçin tavsiye ettiğimi şafiler anlayacaklar ikisini okudukları zaman. Onun için Hanefiler için önemli değil yani onun izahını yapmama gerek yok. Ama özellikle bu ikisi beraberce arka arkaya okunmasında fayda var. Şimdi bir kitap daha tavsiye edeceğim yaz döneminde okumanız için bugün Samet medresesinde de bunu tavsiye ettim. Bugünkü söylediklerimin üzerinden bir dahaki dönem işleyeceğimiz konularla alakalı olduğu için Hazreti Peygamber'in günlük hayatı Fatma tu Zehra Kamacı hanımefendinin yazdığı doçentlik tezi çok güzel araştırmaya dayalı bir şey bunu size tavsiye ediyorum okumanızı yaz için erkekler okuyacaklar kendi aralarında yaparlarsa müzakere yapacaklar hanımlar okuyacaklar nerede Şenay Hanım Şenay Hanım inşallah dönem başında Fatma Tuzehra ile burada kitabın müzakeresini canlı bir biçimde yapacaksınız dönem başında yani o müzakere hanımlara has bir şey olacak onunla da bilgisini şimdiden vereyim özellikle biraz sorulu okuyun soru sorarak okuyun bazı şeylerin üzerinde durun akademik bir dil olduğu için belli şeyler biraz üstün körü geçilmiştir onların derinlemesine ait siz başka yerlere bir sevk olun kaynaklara iyi bakın bu manada biraz irdeleyerek okuyun İnşallah bu kitap birçok manada bizim belli konularda bilgi edinmemizi sağlayacak bir kaynak olacak Allah şimdiden kolaylaştırsın yazınızı bereketli kılsın kışınızı yazınızdan daha da bereketlendirsin bizi dönemin ilk dersinde de Hal dersinde de buluştursun inşallah sorular varsa onlara cevap verelim yoksa ben son bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir Kur'an talebesine yazılmış bir mektubu paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bir Kur'an mualliminin bir Kur'an talebesine yazdığı bir mektup ama bu mektubu şöyle dinleyin ne olur. Hani derler ya halkın içerisinde mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, ha Hasan'a. Bu mektupta öyle bir mektuptur yani Hasan'a yazılmıştır ama aslında sana yazılmıştır. Öyle okumanızı öyle dinlemenizi tavsiye ediyorum size bir dava adamı nasıl olunur ona ait ipuçları var bu mektubun içerisinde. Aziz muhterem kardeşim madem ki İslam'ın her derdine razı olduğunu bildiriyorsun bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun o halde iyi dinle, vazifen dikenler arasından güller toplamaktır, ayağın çıplaktır batacak, elin açıktır ısıracak, buna sevineceksin, firavunlar kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın, aldığın için dövecekler, konuştuğun için zindana koyacaklar, sevineceksin, Çöllere sürülsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülsen vücut ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak. Yakacaklar, yıkacaklar. Sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara atarlarsa ışık. Paslı vicdanları görürsen ümit. İmansız kalplere rastlarsan.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 Derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimse ile görüştürmezlerse, mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın, bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar sevretler verirlerse nefsini unutacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınasına tutulursan,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 hemen kemiklerini taş etlerini harç kanını da su edeceksin etrafına ilimden irfandan faziletten ahlaktan kaleler dikeceksin kaleler fedailer ister kaleler fedailer ister nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın bu mektubu okuyunca Mesnevi'yi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Onun gibi ben olsaydım ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm derdim dediği gibi sende ne lüzum vardı uzun uzun yazmaya kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin yeterdi diyeceksin. Haklısın zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol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 Cenabı vacibul Vücud olan Hazreti Allah'tan niyaz eylerim. Amin. Pir kusur kardeşiniz Zübeyir Gündüzalp. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O meçhul Kur'an talebelerinden, gerçek Kur'an talebelerinden Allah bizleri de eylesin inşallah. Tanıdığım alim diyebileceğimiz kişilerin belli bir seviyeden sonra ene geldiğini görüyoruz. Hatta zamanında korkup dua ettikleri halde belli başarıları elde ettikten birçok kişinin hidayetine vesile olduktan sonra korktukları başlarına geliyor. Bu korku hızımızı kesiyor ve kesti de yardımcı olur musunuz diyor ayarlarımı düzeltemiyorum diyor kardeşimiz. Valla bu iş zor bir iş yani deseniz ki bu işin bir formülü var mı? İşte formülü de bu. Evet gerçekten bu manada çok ciddi bir kaygan zemin bu zemin nice yiğit gibi gözüken adamların sırtını yere getiren bir zemin. Burada bize şöyle bir iş düşüyor aslında. Eğer bu adını andığınız ya da tanıdığınız alimlerle bir şekliyle hukukunuz varsa... Yani sizin onlarla bir münasebetiniz varsa böyle insanlara yapılabilecek en güzel şey yanlarında olan insanlara tavsiyede bulunup nefislerinin firavunlaşmaması adına onlara, onların yanında gayret içerisinde olmanızdır. Nasıl yaparsınız bunu bilemiyorum ancak genelde firavunları firavun yapan teba olduğu gibi Nefislerin firavunlaşmasını da yapan onların etrafındaki insanlardır. Şeytan bir açık bekliyor işte orada sen gidip diyorsun ki hocam senden daha iyi bu işi bilen yok. Oradan alıyor götürüyor onu yapacağına sen o alimi seviyorsan ona yapacağın en güzel şey geceleri onun için dua etmendir. Namaz arkalarından ellerini açtığında ona dua dua yakarmandır o alime yapacağın en güzel şey odur İkincisi, o alim değerler üretmiştir ümmetin malıdır o değerler o değerleri alıp başkalarına aktarmak o alime yapılmış en büyük duadır dolayısıyla nefsini kabartacak nefsini büyütecek şeylere kapılmama adına en azından biz malzeme olmama adına biraz bu manada temkinli olmak gerekir bir başka husus daha var ona da dikkat etmek gerekir Beraberce bu manada yürüdüğünüz kardeşlerinizle yaparken kardeşlik hukukunuzu çok dengeli bir şey üzerine bina etmeniz lazım. Bu denge meselesi elbette farklı bir biçimde ele alınmalı konuşulmalı her boyutuyla ortaya konmalı ama ben sadece bu meseleyle alakadar olduğu için bir şey söylememiz gerekir. Şöyle terazinin iki kefesinde iki tane cümle oturmalı birincisi şu. İyiyi alkışla ama asla dal kavukluk yapma. Taltif etmek başka bir şey. Dal kavukluk yapmak başka bir şey. Hiçbir dal kavukluğun hiç kimseye bir faydası yok. Bu yani kere bunu burada çok iyi anlamalı. Onun için iyi alkışlamanın da sorumluluğumuz olduğunu bilmeliyiz. Ama hemen arkasından o uyarıyı da unutmamalıyız. İkincisi... Burada da bir şey duruyor o da nedir eleştir ama karalama eleştirme hakkımız var ama ne olursa olsun karalama hakkımız yok. O insanı tenkit ederken de fikrini biz tenkit ederiz ortada varsa yanlışlıkları o yanlışlıkları konuşuruz. Eğer onun ötesinde başka şeylere sözü götürürsek adamın farklı farklı kusurlarını ortaya koyar o kusurlar üzerinden konuşmaya başlarsak Allah korusun Allah katında biz mahcup oluruz ve biz Allah'a hesabını veremeyeceğimiz bir duruma meseleyi getiririz. Dolayısıyla burada dengeli bir biçimde bunu yürütmek gerekir. Bu konuda hassasiyet üzere olarak kimseyi ne bu manada firavunlaştırma ne de değersizleştirerek el ay ay ayak altına düşürme ikisine de kapı açmadan dengeli bir usul üzere yürümemiz gerekir. Allah bu konuda hepimize yardım etsin inşallah.